Babamın yanına varıp, onun yüzüne sürüverin. O zaman gözü açılacaktır. Sonra da, bütün çoluk çocuğunuzla buyurun yanıma gelin. Kafile daha Mısır'dan ayrılır ayrılmaz, öteden babaları, şayet bunadı demezseniz, doğrusu ben, Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Oradakiler, vallahi dediler, sen hala o eski saflığında devam etmektesin. Müjdeci gelip de gömleği Yakub'un yüzüne sürünce, gözleri açıldı. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah tarafından vahiy yoluyla bilirim dememiş miydim? dedi. Evlatları ise şöyle dediler. Ey bizim şefkatli babamız! Bizim günahlarımız için Allah'tan mağfiret ettile. Doğrusu biz günahkarız. O şöyle cevap verdi. Sizin için Rabbimden af dileyeceğim.